hacı Ahrar şöyle demiştir: Hayali konuşmaların vesveselerin üç şeyle müdafaası mümkündür. 1. Ali tarikatinde Nakşibendîlerin saadatlarının seçmiş oldukları riyazet ve mucahade yollarıyla. 2. Hayali konuşma ve vesveselere karşı nefsini kuvvetsiz ve hareketsiz inanmakla Allah Teala'ya yalvarıp müdafaasını ve engelleri ortadan kaldırmasını istemesiyle.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 Zühd ve mukâşefe ilimleri ile meşhurdur. İlminden istifadeyle birçok ehli ilim Allah Teala'ya kavuşmuştur. 883'te Hacı Ahrar'ın hizmetine girmiş, 12 sene kemali edeb, kemali hizmet, kemali gayret ve kemali sohbetle şeyhinin beraberliğinde kalmıştır. Tezkiretu Sıddıkin yahut Silsiletul Arifîn adlı bir kitap yazmıştır.